Modern Sabahlar, Modern Sabahlar, Modern Sabahlar. İlk insanlar günaydın efendiler, modern sabatlarda buluştuk yine 4 Mayıs 2015 Pazartesi sabanda maceralar dolu bir sabahta Modern Sabahlar karşınızdalar Fahri Ünç ve ben Okta Demirci. Çok büyük beklenti olmasın yani. Evet Oktay Demirci'yi sen sölersin ben mi söyleyeyim Okta Demirci maalesef. Ee... Maalesef yayınımıza e, alamıyoruz bu sabah evet, Sebeplerini evet. lütfen sormayın Evet yani e, Lütfen ben şu anda sinirlerim daha da bozulsun istemiyorum Doğa, Yay doğal Yayın devam sebepler. ediyor doğal sebeplerden dolayı Tamam ben doğal sebeplerden dolayı Çok da merak etmeyelim Ettirmeyelim istersen hiç yokmuş, Belki de hiç olmamış gibi davransak Sanki hiç oktay hiç gelmemişti bu, O bir rüyaymıştı Rüyaymıştı, meğersem rüyaymıştı ve geçip gitti. Biz hepimiz, de uyandık. Hepimiz içimizdeki boşluğu kafamızda bir oktay yaratarak doldurmaya çalışmışız da artık gerçeklerle yüzleşmişiz gibi devam edelim istersen. Evet e, onu anılarımızda yaşatmaya devam edeceğiz. Hmm. Günaydın herkese. Günaydın güzel bir hava. Dünkü karanlık. Çok kasvetli, güzel. Evet, hakikaten dün neydi o ya? Buspuspunaltan. E, şey gibi yani. Ben gitmedim hiçbir yere diye böyle bir kışın ensemizden üflemesiydi. E ee, vallahi bize bir şey oldu, karabasan oldu. Yağmur, aman, soğuk, soğuk aranlık, kasvet içimiz bunaldı aldı ama. Tabii ki içimizi aydınlatan şeyler olmadı mı? Oldu. Hafta sonu neler oldu? İsterseniz bir göz atalım hemen. Hemen buyursunlar. Ee, hemen asrın dayağına bakalım isterseniz. Aa kim kimi dövdü? Aa Ege'cim aşk olsun ya. Aa boks maçı. Boks maçı. Aa boks maçı. Bayağı da uzun uzun dövmüş ya. Ben onu yani yıllardır profesyonel bokslarda 10-12 saniye sürmüyor muydu bu şeyler? Yok canım 12 round sürüyor. Senin saniye dediğin şey. Mike mı? Tyson... Mike Tyson'ın özelliği, daha millet oturmadan. Mike Tyson'ın özelliği kısa tutmasıydı eskiden Ve o yüzden silinde gitti ya. Bütün evet. organizatörler şey dedi yani. Ulan o kadar para veriyoruz gelir. dolara bile satıyoruz da adam yerine oturmadan şey oluyor. Evet, bazı gecekentler oluyor da onlar maçı hiç seyredemiyorlardı ee, Mayweather, Mayweather'da adamın adını unuttum ve Pacquiao, ee, Pacquiao. Peckman pa Pac diye geçen. Peckman diye geçer yani kendisi. Twitter'dan öğrendim ne evet. olduğunu. Baya Amerika bayağı da uzun sürmüş ya. Dövallah döv Allah döv döv Allah döv ve yenişememişler. Yeniş... Vallahi Ege ben bunu anlamadım ya. Kazanan 180 milyon dolar, kaybeden 120 milyon dolar alıyor. Hangi tarafta olmayı isterdin? Vallahi ben çıkayım beni dövsünler ya. Ee, ya kaça dövdürürsün kendine? 120'ye dövdürürdüm. 120 TL mi? 20 TL'ye anca öptürürüm de 120 milyon dolara ben uzun uzun dövdürürüm kendimi Ege'nin fiyat açıklamaları 120 liraya anca öptürürüm 120 milyon dolara iyiceme dövdürürüm Ama dayanamayız değil mi? Ya o kötü işte yani 12 round, round, round başına 10 milyon, milyon dolar. dolar Bir round durmaz mısın? Bir round, yani bir roundda yıkıldığında round O roundda boşuna... durmuş sayılırsın değil mi? Tabii canım, ilk roundda tabii canım Çıktığın round başına 1 milyon dolar alacaksın 10 10 milyon dolar alacak. Ben sana 1 milyon veriyorum. 9 milyon dolar masraflara gidiyor Egecim. 10 Kusura milyon dolar da bana yeter. İlk yumrukta devrileceğimi düşünüyorum. Ama ben iyi kaçarım. Tabii canım halı sağ maçı gibi düşün ya. İyi kaçarım de değil. Hakimin arkasına saklanır falan. Şey, şey yaparsın. Ayağına kramp girdi şey yaparsın. Anam anam yapın. Abi bir de bu boksörler şey oluyor ya. Hani Birisi... ...kaçsa bile ona temkinli yaklaşıyorlar. Evet, rol mü yapıyor acaba şey ha, mi kendi yapıyor diye. tuzak mı kuruyor falan filan Aynen. diye. Ama benim kaçışım... <gülüyor> ...hiç öyle bir şey düşünmez bile adam. Ne yapıyor you... bu bana tuzak kuruyor demez. Kovalar yani. Koşa koşa kovalar. Valla senin maçın daha eğlenceli olabilirdi. Çünkü bu maçta milletin canını sıktılar. Böyle bir büyük eklentiler vardı. Uzun mu oldu? Asrın maçı asrın... Ee, canı sıkıldı herkesin. Valla hiç böyle bekledikleri datta bir müsabaka olmadı. Yani sen Pek böyle Pek vurmadılar mı birbirlerine? Pek vurmadılar değil. Furdular da iyiceme mi vurmadılar? Yani gerilip gerilip vurmadılar. Ee, milletin e, valla canı sıkıldı. 120 milyon dolar pekmen aldı. Öbürü Mayweather'da 180 milyon dolar aldı Allah bereket versin taş attık da kolumuz muyuyoruz? Hiç yoru üzülmemiştir pekmanda ya. Yani üzülmüştür ya o da üzülmüştür ya o da bir can sonuçta ya. Ay şimdi nasıl diyeyim? İkisi de 12 round boyunca eşit şekilde dayak ediler. Puanla şey olduğuna göre e bu bir kazanalım. tanesi 3 tane daha vurmuştur falan. Onun e da tabi. canı yanıyor, öbürünün de canı, canı yanıyor. Ama Birisi eldivenleri çıkıp çil, çil çil paraları sayıyorlar. E tabi canım o eldivenin içindeki aslında ellerine sarılı olması tamamen para saymaktan elleri yara olduğu tabi için. Tabi. O tamamen öyle. E, i̇şte böyle güzel bir karşılaşmadan sonra. Şimdi bunlar yine kavga yapacak değil mi? Bunlar yine bir Mecbur. kavga. Paranın, Var. tadını aldıktan sonra. Bunlar yine yapar mı? Biraz zaman alır. Ama e, bu kadar bir randıman alacakları bir maç bir daha biraz zor bulurlar. Ha Ondan da bir 50'şer milyon dolar olurlar mı? Alırlar mı? Alırlar. Olur, mı? Hocam, alırlar. E, dostluk kazandı diyelim o zaman bu karşılaşmanın sonucuna. Raki de çok güzel kazanmıştı. O kayınbiraderi bitirdi onu. Evet. O kayınbiraderi et işine mi girmişti? Ne işine girmişti Bir şey, şeyler ya. Yani, Muhasebeci'nin getirdiği bir şeylere imza atmıştı da. Mahvetmişti Raki'nin bütün servetini. Evet. Valla yazık oldu. Günah oldu. Neyse hafta sonu sadece böyle e, kavgalı dövüşlü mü geçti? Elbette hayır. ise hayır. hayır. E, İngiltere'de e, kraliyet bebeğinin doğumu gerçekleşti. Aa doğdu kız olmuş. Evet kız oldu. İngiltere Veliaht prensi William 33-33. Eşi Kate 33. Ee, önceki gün ikinci çocuklarını doğurdular. Ee, baba da doğurmuş sayılır. Hı -hı. Normal doğumla dünyaya gelen kız bebeğen ismi henüz açıklanmadı. Çift ilk çocukları George'un adını da doğumdan iki gün sonra açıklamışlardı. Yani bugün açıklanması bekleniyor. Şu anda isimsiz yani bebek. Evet. Bir de ekonomiye de can kattı melek yavruları. Hani bebek bereketiyle gelir derler ya. Doğru. Bereketiyle geldi. Prensesin doğumu için 5 sterlinlik 500 altın. 9500 gümüş hatıra para basıldı. Ay işte böyle ne kadar güzel royal aileden olmak. Vallahi. Sen çeyrek altın bekliyorsun royal ailedense kendi, kendi altını, altını, altını basıyorsun. kendi basıyorsun. Kendi altın kendi basıyor ama para, paraları bu gümüş ve altın paraları prensesle aynı gün doğan bebeklere hediye edecekler devrelerine. Aa, çok şük. Yani. Vallahi devrelerinin tamamı yaşadı. Ondan sonra üzerinde prenses yazan tüs ayıcıklarının fiyatı 550 liradan satışa çıktı. Ee, kraliyet koleksiyonu satışa çıktı. Ayrıca armalı kupalar 80 liradan. Adeta bir şey. Royal ne derler süvenirci. Ee, böyle kaynıyor. Ondan sonra ömrü uzun olacak diyorlar. Zira şöyle bir bakıyorlar kadınlara. Prenses olduğu için. E, kadınlara dediğimiz e, kraliyet ailesindeki kadınlara. Hı <gülüyor> hı tabi ilk bakacakları adres neresi tabii Graliçe <gülüyor> Graliçe. Elizabeth Greliche Elizabeth'e şöyle bir bakıyorlar ee, 89 yaşında maşallah maşallah diyorlar hemen geçince bir sonrakine en az 82 yıl yaşayacağı söyleniyor ee, ama ne güzel kazasız belasız Mutlu Mesut, ne kadar uzun yaşadın değil, ne kadar güzel yaşadın yani. Ne falan. kadar keyifli yaşadın. Aynen öyle abi. Aynen öyledir o söz. Ee, kraliyet bebeği çılgınlığı İngiltere'nin dışında tüm dünyada da acayip bir coşkularla... Ee, e... Biz de burada yani kaç gün konuştuk, geliyor, gelmiyor, ne oluyor, nasıl oluyor Siz, falan. Kız falan ne olacak, diyor. erkek mi olacak? İsim İsm... tartışması devam ediyor. İsim tartışması devam ediyor. Bir kere bütün e, İngiltere'yi pembişlere boyadılar. Kule köprüsü var ya bu şeydeki Londra'daki Aha. Onun bütün pembe ışıkları yakıldı Peki şey midir ya İngiltere'de şey diye konuşan adam Ya prenses doğmuş Bana ne kardeşim diye öyle bir sinirli İngilizler var mıdır Publarda yoksa herkes çok herkes, herkes çok mesut ya Valla yani sanki herkes kendi çocuğu Doğmuşçasına mutlu mesut Aman İ efendim sarayda doğum Benle durdum o maaşımı yarısını veriyorum Falan diye konuşan öyle Yok mu ya? Vallahi İngiltere'nin en büyük eksiği galiba bu. Ben hemen uçakla sinirli... şuradan çıkışta seni gönderiyorum ya Sinirli vatandaş yok mu orada ya? Sinirli vatandaş Herkesin yok. çok yerindir. Sinirli muhalefet diyorsun. Hem sinirli hem muhalefet. E, gemilerde sisterlar mı yazılmadı askerlerle? Haskerler böyle hakikaten sister işi yok her, şeklinde dizilip ya. sister yani kız kardeş anlamında ee, burada e, Sen Sesi mezunusu oldun. Onlar yanaşık düzende bunu çalışıyorlar mı ya sister yazmayı? Tabii sister, Tüfek brother. Tüfekli hareketler ve sister provası. Tabii brother yazıyorlar ondan sonra kule yapıyorlar. Baby. baby. Baby on board diye kule yapıyorlar. Neler neler yapıyorlar ya bu İngiltere var ya hakikaten e, bütün şeyleri coştu. Ondan sonra... Doğumdan sonra basının karşısına çıktığında gene prensesin üzerinde prenses dediğimiz melek yavru ismi olmadığı için prenses diye Aha. geçiyor. Ee, yün bir şalla çıkardılar. Milletin de şimdi İngiltere ne kadar zor iş ya. Ne? Yani bir kadın düşün gitmiş oradan işte bebek mağazasından bir şey alıyor küçük prenses yanından Kate geliyor. Biz de küçük prenses oluyoruz Gerçek prenses. <gülüyor> <gülüyor> Siz de gibi değil. Gerçek prenses ya. vallahi zor ya. vallahi zor. Yunşallara sarıp çıkardılar çocuklarını. Bu e, prens Charles'ın doğumundan beri geleneksel olarak kullanılıyor. Yunşallar. Yunşallar. Yunşal. Yunşalay, Yunşalay, Yunşalay. Ondan sonra tahtın kaçıncı varisi oldu kendisi? Kendisi yazdı, kendisi bozdu. Aa, ne oluyor? İkinci varisi mi oluyor? Ee, tabii. Yok. Hayır. Tabii prens Charles. Ondan sonra Prenses, şu andaki prens. Dedesi Prens Charles. Babası Prens William. abisi Prens George'dan dördüncü sonra tahtın Dördüncü varisi oldu. Böylece ne? A amcası yani emmisi Harry'nin e beşinci sıraya gerilemesine neden oldu. Harry de biraz bozuldu. Harry yani ben zaten şeyim bir, bugün dedi iki... ya. Ha, ne? Aa, ben o kadar şey yapmıyorum artık. İstemiyorum dedi. ben ya dedi. Ben gil gibi olacağım dedi. Babamgil nasıl diye güzel takıldı dedi Prens Ben Prens. de öyle. E i̇şte belki de tahtayı çıkamayacak. Çünkü çok adam var. Çok adam var. Ha yani adam var dedim. Çok insan var. Hangisi sırayla mı çıkacaklar? Hepsini zaman gösterecek diyoruz. Ve bu saati böyle noktalıyoruz. Elbette takipçisi olacağımızı da ekleyerek sevgili dinleyiciler. Biraz neşemizi bulalım. Tatlı tatlı bu güzel güneşte. Pazartesi sabahında. Lips Incorporated. Funky Town. Yüzüş noktabeleri radyo today. Yeah. Modern savaşlar, modern savaşlar, modern savaşlar. Yeah. Çok güzel şarkı bu Fahir bunu bir daha dinlememiz lazım ilerleyen dakikalarda. Hmm, dinleyelim kesinlikle dinleyelim. Abda sonu ne oldu? Devam ediyoruz. Abda sonunda aslında ne olmuştu? Neler oldu neler? Neler? Majesteleri aldı paracıkları gitti. Bir majeste bir majeste daha aslında e, evlendi gitti. Onu da dinleyicilerimiz biliyordur. Spor danışmanımız Ozan Kayaderen evet, dünya evine girdi. Hazan Hanım'la e, bugün de balayını doğru yola çıkıyorlar. Tebrik ediyoruz buradan. Valla ne Mutluluklar, derler mutlulu bir mutlulukları kez daha. daim olsun. İnşallah e, uzun soluklu, centilmence aynı sporda olduğu gibi centilmence e, şeyleri devam etsin. Düğünün en cafcaflı dakikaları da Gagamanşero'da bizim dükkanda yaşandı. Hakikaten de sen de o mutlu günün Koşturmasında yer aldı. Yer almaktan e, gurur duydum kıvandım. Ne Gece kaynaklı. boyunca kıvandım durdum. Kıvan kıvan kıvan ertesi günde kıvanma kıvranmaya dönüştü. Dönüştü maalesef. Hmm, majesteleri dedik majestelerinden bahsedelim. Hangi majesteler ya hmm. çok royal hayal konuştuk sabah sabah. Yok canım bu majesteleri tenisin majesteleri diye geçen federer hmm. e, yaptığı e, final müsabakasında da başarı göstererek <gülüyor> bak. Spordan başarı hiç, kaydetti. <gülüyor> başarı kaydederek 80 bin euroyu aldı gitti. Ne güzel. Allah bereket versin dedi. Abi dedi yani Wimbledon'da ben 7 75 buçuk milyon pound kazanıyorum, 7 buçuk milyon lira kazanıyorum. Sıkıntı yok abi dedi yani. Taş attık da dedik, holumuz Bize oldu. de bir antrenman oldu dedi. Paramızı da koyduk cebimize, kebabımızı ee, yani yedik, boğaza dolaştık, dönüyoruz. Eyvallah abi, eyvallah dedi. vallahi o da güzel oldu. Ee, Federer şampiyon oldu ee, İstanbul kapta. Ee, başkanlık sistemi ile ilgili bir şey dedi mi gitmeden önce? Başkanlık sistemi şart demiş. Ee, giderken Başkanlık sistemi şart tabii demiş sizin şartlarınızda yani. E, herkesin, senin başkanlık sistemin ayrı. Zudum, zudum, zudum, zudum, zudum. Vipleşler gelmiş. Bizim başkanlık sistemimiz. Efendim siz İsviçre'li rakettiniz ne oldu falan derken. Hoşçakalın. Demiş para nerede? <gülüyor> o sırada tam parayı sayın başkanlık sistemimiz. 80 bin. Haydi demiş efendim falan filan derken koymuş. Aslında 80 gitmiş. bin euroyu da böyle hakikaten cebine koyup gidebileceği bir miktar. Tabii canım öyle. 1000 euroluklardan 80 taneyi koyup katlayıp cebine güzelce. Cebi hafif şişkince gitti en yani. Bu tenis şortunun cebine bile suar yani. Evet, tabii canım sağ 80 bin euro dediğin çok atla deve bir para değil yani. Nakit alayım demiş çünkü transferde sıkıntı olur uluslararası falan diye. Yok ya cebinde girer canım o taşıyordur ya. Çık çık çık çık çık ne kadar güzel. bu cebine de bir tenis topu. Bir tenis topu kadar etmez ya o kadar. Ne? Balya mı? 80 bin dolar. 80 bin euro. 80 tane para işte Ege'cim 1000 euro'luk verdim şey yani. İstiyorsan 500 euro'luktan yapayım. 100 euro'luktan 200 euro'luktan yapayım. Sıkıntı yok abi. Hiç fark etmez demiş. Hiç şey Biraz da olsun demiş. Hava alanı demiş. Gönüşte zaten demiş. direkt şey yapacak o. Ee, ödemeleri var. Pazartesi'ye denk Ödemelerim geliyor. Ödemelerim var demiş. Bugünden almam lazım demiş. Acil gitmem lazım. Efendim biz yolu yapan yok yok demiş. Ben alayım. Ondan sonra hesabı kapatmışlar. Güzelce yoluna gitti. Ülkemizde federer görmüş oldu. Ee, ondan sonra bakalım başka neler oldu Bu fotoğraf olay oldu Hangi fotoğraf olay oldu 7 gündür süren 51. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu e, Dün İstanbul'da sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı ödül töreni sırasında İngiliz Kamendiş e, Podyumda indi Abi, yani. Ne oluyor kardeşim diye bir daha Bir saniye nereye sonra? gidiyorsun sen? Bir saniye diye bunu çevirdiler. Ya ben ineceğim lavaboya gideceğim falan yok Kilometrelerdir demiş. pedal çeviriyorum demiş ya. Ya vallahi pişik oldum demiş ya bir krem sürüp geleceğim demiş yani. Ondan sonra işte bazıları dedi ki efendim protesto diye çok konuştu. Cumhurbaşkanı o yüzden böyle oldu falan filan değil. Neyse iki kategoride ödül aldığı için tekrar podyuma çağrıldı inerken bir kez başkanlık sistemi şart demiş ikinci çıkışında vallahi billah şart demiş inmiş yani bir de şey e, kolundan tutup falan böyle inmemesini billah der falan ne bir saniye diye e, değişik görüntüler bunlardı da... sporla dolu bir haftayı geride bıraktık bisikletiyle yani. efendim şeyiyle evet futboluyla aynı zamanda futbol bir... ne oldu dün bir gel ben şimdi hiç anlamıyorum bu puan durumlarını neyi anlamıyorsun ya Kazanınca birisi önde puan birisi aldım, kaybedince... hayır anladım da birinin maç eksiği var öbürünün bilmem nesi var falan filan şimdi herkes eşit duruma geldi mi bakayım herkes eşit duruma geldi mi Ege senin için ben bakıyorum. hiç anlamadım da ondan Heh, ee, puan, puan veya puanlar almaya puan veya puanlar geldiğimizde bakıyorum herkes eşit maç mı? Hayır Galatasaray'ın maçı eksik. Kimle? Akisar Belediyesi ile işte yapacak. İşte ben anlamadım. şey Akisar bu. Akisar ile de Kayseri Erciyes. Kimle yapacak? Bunlardan birisiyle yapacak Ege yani öyle ya da böyle bu maçlar yapılacak. E, liderlik Beşiktaş'ta 64 puanda Fenerbahçe 63 puanda ikinci sırada 1 puan fark var 1 puan fark var maç eksiğiyle Galatasaray 61 puanla 3. sırada takip ediyor e, Galatasaray mesela bu maçı kazanırsa Eşit mi olacak? E, eşit olacak O zaman avantaj bakılacak. Averaj'a bakılacak, Averaja, bakılacak. E, Averaj'a baktığımız zaman da Tahmin ediyorum e, Averaj'a baktığımız zaman Tahmin ediyorum yine Beşiktaş Lider durumda olma ihtimali kuvvetle muhtemel Çok heyecanlı mı? Çok heyecanlı mı? Bakayım. O kadar da heyecanlı gibi durmuyor. Taraftarı için heyecanlıdır herhalde değil evet, mi? Evet. Yani şimdi ligdeki durum dördüncü sırada Başakşehir Spor 48 puanla geldiği için yani arada baya baya bir puan farkı var. Yani bu üç takımdan İlk bir tanesi. İlk dizilişi o zaman. Evet. Şey. İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe mi? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe mi? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray mı diye böyle bütün olasılıklar. Korkunç kombinasyonlar sunuluyor yani. Bunlar... Bizim işimiz kombinasyonla. Ne zaman bitiyor, iki maç mı kaldı? Valla bence birkaç maç kaldı yani. 30 küsür maç var Korkunç vardı. maçlardan bahsediyoruz. Valla işte... Hiç anlamadığın zaman yani 30 top, küsür maç mı var? O zaman, yani 29 maç yapmışlar zaten Benim bildiğim 2 maçlasan 31 maç eder 31-32 maç taş çatlasa Daha kaç maç yapacağız demiştiniz e Zaten Mayıs'ın 2. 3. haftası biter Galiba anneler gününden sonraki ilk hafta sonu En gidiyor. güzel anneler günü hediyesi şampiyonluk olacak Bütün takımlar e, o yüzden asılıyor galiba E tabi anneleri verilecek en güzel hediye aslında şampiyonlukmuştur Mesela boksör olsan bir kemer anneye altın Yani boksör olsan Ne kadar hoş çok da hoş olur. Üstünde mi? yaşlı boksörlerin resimleri olan. Valla öbür adam olsan 120 milyon doları alıp gitmiştin. Anladım. Anneciğim sana kemer getiremedim ama bir 20 dolar cımbız diyeyim istersen. 20 milyon dolarlık şey verirsin hediyeni verirsin. En güzel hediye olur. Bu işler böyle. Ee, ondan sonra cımba şöyle bir bakalım. Başka neler oldu? Oy çok yoğun çok yoğun. Valla spor dışında bir şeyler verirsen haberler. Ne gibi bir şey istiyorsun? Var mı özel istediğin bir şey? Değil Bak abi. otçul hayvanların %60'ı yok olacak Ege. Otçul hayvanların. Evet. Herkes ETA yumulsun diyor o zaman. Yani evet. şu anda veganlar da kendilerini risk altında görsünler. Evet onların da %60'ı yok olacak demektir. Neden? Yiyecek miyiz yoksa ot mu kalmayacak? Valla birçok üniversitede Amerika'da yapılan araştırmalarda e, büyük ve vahşi hayvan türlerinin bazılarının soyunu bazılarının soyunu tüketeceği dedi yüzde 60'ından bahsediyoruz. Yani bunlar burada. da şey demez mi kardeşim? Açıklayın o zaman biz de bilenim ona göre davranalım. Yürecek evet. miyiz, üremeyecek miyiz? Üresek faydası olur mu? Heh, yani bir abanalım mı? Valla bence her ihtimale karşı herkes bir abansın. E, Otçul ve vahşi doğada yaşayan efendim sayıyorum fil, goril, suygarı, cülfah gergedan deve gibi hayvanların %60'ının soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya şimdi mesela şöyle mi develerin %60'ı mı gidecek yoksa %60'lık bir tür şey olacak develerde bununla dahil mi Hiçbir deve kalmayacak yoksa kalacak %60. mı ee, tabii kalacak. Ben benim anladığım bunların alayının %60'ı roketleyecek, geri kalan yüzde 40 gibi bir meblağıyla e, biz karşı karşıya kalacağız. Yani yine istersen cüla faide göreceksin, gergedanı da göreceksin. Ama sembolik. E, e, Anda gibi. Şimdiki miktarlarının yüzde 60 oranında bir indirim söz konusu. Deve üzülüyorum, deve mazlum hayvan. Deve. E, zürafaya da, o da çok mazlum hayvan. Zürafanın pabuç kadar dili var, sempatik gelmiyor bana. Goril desen zaten korkarız. Fil de sen zaten çok iri hayvan. Yani Yedi fil. De, hep böyle evet. milletin lokmasını sıyıyor herkes fillerin. Kim ne ne? En çok deve üzülürüm aralarında. Turistik yerde, Kuşadası'nda turist ve zaten geçireceği hayatını. Vallahi turistler ben, kalktı, turistler fotoğraflar çekildi, indi. Ben en son Kapadokya'da deve gördüm. Hı hı. Ne zaman en son deve gördünüz diye böyle soracak olurlarsa verecek cevabım en son Kapadokya'da gördüm. Vallahi şeyler yani ekonomiye can katıyorlar bir taraftan. Değil mi? İndi bindi yapıyorlar. Aynen indi bindi, indi bindi, indi bindi. Herkesin de böyle deveyle e, bir fotoğraf çektiresi var. Özellikle böyle Instagram'a koyayım, ne yapayım falan diye. Bir ara benim de aklımdan geçmedi değil yani. Instagram'a ne koydun en son? hiç koyacak bir şeyim yok hiç, vallahi. Hiç, bir deve görsem koşa koşa giderim. Valla hiç işte develi fotoğrafım var mı desen bir tane bile develi fotoğrafımın olmadığını fark ettim. Bu da insan için... Belki de en büyük eksikliklerden bir tanesi. Gelen öbür gün Atlas büyüdüğünde baba diyecek sana. Ha. Senin develi fotoğrafın nerede? Sen hiç mi deveye binmedin? Ot geldin ot gidiyorsun diyecek. Diyecek mi? Bir ben, yaştan sonra deveye de bilemezsin ki. Ben sen diyeceğim yani sen nasıl yaşa. konuşuyorsun ya? Çok, Baban duruyor karşısında. Senin askerlik arkadaşın mı var? Terbiyesiz. Ama iskele babası diyecek o zaman. Çünkü deveye binmemiş. Sen o oğlum arkadaşların... aramı şu anda niye açmaya çalışıyorsun? Tamam, ben Benim sana, oğlum, niye cevap versin bana? Seni hazırlıyorum işte. Bütün arkadaşlarımın babası develere binmiş. Senin Deven de yok Deve de fotoğrafın bile yok Allah da benim belamı versin diye ben ağlayarak uzaklaşacağım Şimdi bu %60'lık hayvanlardan bahsederken Otçul hayvanların ekosistemden çıkması sebebiyle Bunları ağlayan etoburların ve diğerlerinin de e, aç kalma sebebiyle Bir roketle bir söz olacak e, Tabi burada hayvanlar boşalınca ne olacak? Bo boş araziler olacak ee, şey bu Afrika İlan, İlandolar dolar. Vallahi valla dolar. Bütün oralara da sürüngenler, efendime söyleyeyim ilanlar ilanlar, her tarafta ilanlar olacak. Ee, ne yapmamız lazım insanlar olarak? Çünkü dünyadan sorumlu biziz. E, valla birazcık şey yapacağız e, biraz yeşillik biriktireceğiz. Bence hani böyle Bunlar maması, mama dediğim yani mama beslenme şi. sorunları mama var? Mama yemiş. Zürafalarda mama istiyormuş. Mama diye bağırıp mama istiyormuş. Öyle aşkım. Nesli tükendi çünkü mama yerine bitti. E, vallahi bunları biz elimizden gelen Başka besin türlerine yönlendireceğiz. Bakliyata makliyata yönlendirirsek bence daha iyi olur. Yani şimdi ottan besleniyor. Hem besleniyor. Şimdi normal doğru. sadece sen mesela salata yediğin zaman, sadece yeşillik yediğin zaman doymuyorsun ama üstünde bir mercimek oluyor. Tabii. Hem tok tutuyor. Kinoa oluyor bilmem ne oluyor. Hem lezzetli yani. Hem tok tutuyor hem daha az yiyorsun. Bence bunları biraz daha bakliyata yönlendirirsek. Bence goriller rahatlıkla fasulyeyi yiyebilirler yani. Ver kaşığı yerine. O çok çabuk da öğreniyor hayvan. E, tamam fasulye fosil Tencereden yer işte. Goril fasulye leyesin ama tencereden kaşıklasınlar. Ha yani karavanayla götür. Hem aynı kaptan yerlerse tadlığı ayrı olmaz. Bir sürü psikolojisine de uygun. Ee, çok da güzel olur ama işte fasulye tabi o tür hayvanlarda biliyorsunuz şey yaratıyor. Sistem üç aşağı beş yukarı tabii, gaz yapar, gaz yapar. Ee, böyle sıkıntılar olabilir. Onu da zamanla alışacaklar gibi düşünüyorum. Ya da bunlar hep doğada ekmeksiziyorlar ya bunlar. Evet. İşte ekmeye çalışıyorlar. Ekmeksiz mı? yiyince doymuyor. Hayvan. Hadi daha çok iyiyim Daha çok. Ve bunlar iyiyim. ekmeğe için beyaz ekmekle başlamayalım çünkü biliyorsun bizde tabii de hiç, sıkıntı oldu. Tam buğday. Tam buğday ve arpa. Şey arpa diyorum çavdar ekmeği. Goril mesela banmayı da becerir bence. Güzel olur tabii. Sira bana bana sıra sıra. hiç bırakmadan. Ondan sonra da hiç sıkıntı da olmaz yani. Kuru ekmekleri de toplarlar onu galeta yaparlar. Onları bir şinitsel bir şey yapacaklar. Da. O da et obur hayvanları da şinitsel, şinitsel. yani. Şinitsel işte onları da biraz da işte böyle ne diyoruz kaplamasına. Şey panesi mi? Panesi. ne nerede bunun panesi? Yani şu da var. Bence doğada bu kadar vahşi hayvanın da sıkıntı. Onlar da ekmeksiz diyor evet. Ekmek ekmek şart ya. Ekmek yemi hal zebra daha yakalayacak mı diyor adam. Halbuki ekmek deyse biz zebra da tane aslan doya. Etap bir de onlar yemek yemiş. Hep bir pişirseler suyuyla yanına işte atıyorum zebreyi yakaladın patatesi fasulyesi. Ha. Demi yahni yap onu bir şey yap. Bak üç tane aslan doyacağına 13 üç tane üç aslan, tane aslan, doydu aslan doydu yani. Hem de iyi doyar. İyi doyar yani. ve sağlıklı beslenme. Sonra da şey diye konuşurlar yani. Bak 13 aslan gitti bir zebra yedik bir ufak söyledik sonra bir de büyük, yani çocuklar vardı ufak dedik ama sonra bir de büyük söyledik falan diye hesabını da yaparlar Kolay. kolay çok teşekkür ediyoruz özellikle hayvanlar alemi bizi dinleyen çocukların da çok ilgisini çekiyor ee, böyle renkli görüntülere sahne oldu sayende modern sabahlar sevgili dinleyiciler bir söz vermiştik size 2015 yılının 4 mayısında bu şarkıyı demiştik ilerleyen dakikalarda bir daha dinleyelim işte o şarkı, o yarım kalan şarkı şimdi kaldığı yerden devam ediyor. Melissa Etheridge Must Be Crazy For Me, neşenize neşe katsın diye Pazartesi sabah 103.1 Radyo 3'de. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar... Şekal bir der radyonuzdaydı modern sabahlar. Devam ediyor sevgili Sanseverler 9.37 saatimiz pazartesi sabahında. Espriler, şakalar, tam kıvamında. Ee, Amerikan'da bir uzay mekiği uzmanı, bir mühendis, bir astronot, bir moda tasarımcısı ve bir ortopedi cerrah Toplamda kaç kişi saydım? 6. 5 olacaktı. Maalesef buradan size herhangi bir şey yapamıyoruz Ege Bey. Ee, bir uzay mekiği uzmanı. 1. Bir mühendis 2, bir astronot 3, bir moda tasarımcısı 4 ve bir ortopedi bir araya gelip ne yapmış olabilirler? Kafe açmış olabilirler. Çok güzel NASA kafe. Yani. NASA kafe. Eee ortopedi cerrahi niye adamın niye NASA şey uzay uzmanını hemen şey yapıyorsun? Ön plana çıkarıyorsun. Moda tasarımcısı diyorum, ortopedi cerrahı diyorum. Ya şeyde var orada astronot var bir de uzay gemisi Oston, şeyi var. Astronot demedim ya bir astronot dedim bir mühendis dedim ya. Mühendis. Uzay gemisi uzmanı yok muydu oradan? Yok uzay mekiği uzmanı mekik ha. uzmanı. Onlar işte o burada kafe yok abi falan demişlerdi bir sohbet sırasında. NASA'ya aslında kafe açacaksın her gün 5 tane kahve satsan diye hesap yapmışlar. Ya şey soracağım uzay mekiği denmişken biz uzaya kol böreği mi gönderdik? Öyle bir şey duydum ben balonla gönderilmiş balonla gönderilmiş edin. Uzaya balonla bir şey göndermek ne demek ya? E neyle göndersin? Sepet salarmış Ne bu ne ne ne saçmalık ya? Yani sepet sarkıtmayı denemişler en başta. Ya yer çekimi mi var onu düşünmedik diye ya, balonla göndermişler. Daha hesaplı. Peynirli, peynirli kol böreği mi gönderdik biz? Uzaya kadar çıktığımı bilmiyorum. Gözden kaybolmuş onu biliyoruz. E tamam gözden zaten bir noktadan sonra gözden uzakta olur da o, oradan sonra da uzaya gel yani göremiyorsam sipariş üstüne düşün. mi Kime gönderildi onu da bilmiyorum ben. Yani çünkü benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Uzaylılar hani tabii ki vardır. Canım börek çekti. Ee, kol böreği çekmiş. Bir kol böreği olsa da Aslında iyi bence bugüne kadar yapılmış en güzel. O öyle kapsüller gönderdiler. Dünyanın bütün dillerinden bir şeyler bir böyle şeyler, işte dünya evet. kültürünü tanıtan. Evet. Ya uzaylıya sen böreği gönder. Yoldan gelmiş çünkü. Ondan sonra çünkü. dost olur. Yoksa işte biz merhaba uzaylı biz dostuz. Ya i̇şte uzaylı da bizi börekle desellemiş. gözlemeyle tanımasın be. Yani, yani böyle... medeniyet olarak bakınca adamlar o kadar ışık yılı ötesinden uzay gemisiyle gelecek teknolojiye sahipse zaten bizi gözleme açan kadın gibi görecekler. Yani gezegenin bütününde girişinde... öyle hepimiz yeminlerle gözleme açıyoruz gibi. Yani ama şimdi adam bize bakışı o olacak yani. Ee, Ot otantik bir gezegen. Otantik bir gezegen. Şey de yaparız çanak çömlek falan yol üstü şey gibiyiz ya. Vallahi tam da oturmamış bir tesis gibiyiz yani. Öyle tabii. Kim bilir Sulu ne lan. Tabii isterseniz sulu yemeklerimiz de var. E, tabildot kısmımız içeridedir efendim diye dünyaya yönlendiririz. Gezegenimiz galaksinin afyonu olsun daha ne isteriz ya? E tabii afyonda böyle başlamıştır. Ufak ufak peynirli kol böreği gözleme bilmem neyle başladı. Bugün Ondan sonra çocuklar mucuklar. Sonradan geldi. Ama yani ben de şey Allah Allah dedim yani vardır herhalde bir şey. Ben çünkü konunun detaylarını bilmiyorum da herkes bunu konuşuyordu. Adam gibi gönderilen ilk yemek diye biliyorum. Vardı mı onu bilmiyoruz tabii de. Yani bak börek Siz... teknolojimiz iyi. Uzay teknolojimiz zayıf. zayıf. Balonla gönderdi. İkisi bir araya geldiği zaman inanılmaz olacak. Halbuki onu güzel bir mikrodalgayla beraber göndersen. Roketle beraber evet. şey yapılsa. Ve roketin yakıt ısısını içeriye verecek şekilde Ülüğü sıcak sıcak, sıcak. Sıcak sıcak gidecek sıcak böyle. Uzaylı alırken o uzun uzun şey parmaklarıyla böyle olacak. <gülüyor> Allah böyle bir Onunla de bir peynir... de ağzı küçük. Evet. Gözler büyük. <gülüyor> ağzı küçük. Ve peynirler böyle güzel kalite Bakacağım. peynir koyuna, koyacaksın. Şey değil çökelek mökelek değil Tabii yani. canım öyle lorlardan Ak falan değil. Böyle, hakikaten Akma... kalite tam yağlı beyaz peynirle. Akma yapacak. Bir de bol koyacaksın. Bizim özelliğimiz biliyorsun. Bir damla bir damla koyuyoruz ya peynirleri. Evet. Beyin mücadelesi 100 gram koy. Ya koy 250 ya gram Ya uzaylıya muhtemel. gidiyor ya. Ya uzaylıyı bırak sen kendin de öyle tüket beyege. Sen niye bir gram ha, ha babam hamuradan kalan peynire de, değerlendim. O peynirin kokusu siniyor hamura. E aynen öyle. Ağzına peynir gelmiyor ya. Ne oldu? Peynirli börek yedim. Bol peynirli. yanına da bir güzel çay. İsteyenlere çok af edersiniz. Gaz ayran, ayran dolu ayran şimdi peynirli börekle ayran çok güzel olmaz. Diyesi kıymalı börek. bazen kıymalı börekle tabii e, doğru. Kıymalı börek, sütlü çörek. Valla biraz da menüyü genişletirsek yavaş yavaş e, bence neden olmasın tutar gibi geliyor. O zaman uzaylı daha bire dünyanın etrafında. Bakalım şimdi börek geldi şimdi ne gel? Mesela kısır. Tabii. Dostluğu başlatan şey kısır olur. Ben sevmem gerçi de uzaylıya enteresan gelebilir. Yoldan gelen adam da kısır yemesin be kokacak çünkü kokacak dedim. Yani onu kapalı. Biz de kapalı. yersek dünyalılar olarak, biz de yersek kokmaz. Evet. Çok güzel, çok mantıklı. Biz dünyalıyız. Biz de yedik. Kokacak diye korkmayın. Korkmayın. Herkes sabah kalktığında bir arkaşı kısırını atar ağzına. Ondan sonra uzaylının gelmesiyle beraber sohbet esnasında bir çirkin durum yaşanmaz. Bir de çünkü kısır hem susatır, hem bir de ıpslatır Ebstatız zaman şimdi uzaylı geldi biz dostlara bir şey yaptı leş gibi soğan kokusuyla beraber Allah belanı beraber. versin senin gibi dostluğu falan öyle yani, olmasın diye Dostluğun böylesi. Biz de merhaba biz de pıs, bu gezegenimiz olarak size kısır gönderdik falan ne yapabiliriz? Bu galakside ne, ne yapabiliriz? Ne yapacağız? E, bu Bandabut adamlar yani, ne yapmış bu 5 kişi? E, bu 5 kişi neler yapmış? Kafe ee, açmışlar değil mi? E, kafe mi açmışlar ne yapabilirler? 5 kişi bir uzay mekiği uzmanı, bir mühendis, bir astronot, bir moda tasarımcısı ve bir ortopedi cerrağı bir araya gelerek e, dünyanın en rahat topuklu ayakkabısını yaratmak için bir araya geldiler. Ee, Nereden nereye ya? ya. Astronot olacaktım kadro bulamadık uzaya çıkamadık ne yapabiliriz? Ayakkabı işine gireceğiz. Valla stiletto ıı, tadında çok güzel bir şey yaratalım. Çünkü stilettolar çok hoş gözüküyorlar ama çok rahatsızlar. Giyene eziyet. Rahatsız, rahatsız. Bakana göz şenliği, giyene eziyet e, hakikaten. Eziyet. Aynen öyle. Bu neden e, top bir şölene dönmesin diyerek. E, seksi, Silikon mu yapmışlar? Yok, ha. seksi topuklarda e, şey ne derler. Proje, projenin amacı spor ayakkabı. Rahatlığında seksi topuklara sahip olmak. Yapamamışlar daha. Yapmışlar. Yapmışlar mı? Yapmışlar. Ee, şöyle bakıyorum. Gerçi röntgeni çekilmiş gibi ayakkabının. Yani öyle bir ayakkabı yapılmış. Ee, 925 dolardan seri üretime başlandı. Ee, biraz daha seri üretilirse 300'e kadar ineceğiz. İnar. İneceğiz demişler. Ee, bakalım yani bunu kadın erkek de giyebilir. Zaten yeni modada biliyorsunuz. Erkeklerin de topuklu giymesi söz konusu. Ben öyle bir moda görmedim. Duymadım. Görürsem de gülerim. Şöyle söyleyeyim Ege Bey. Ee, ne derler ona? Ben bu yaz bizim... düğünlerde senin topuklularını mı göreceğim? Vallahi geçen gün ben işte ayakkabı alayım dedim. Yumurta topuk mu yoksa Bayağı bildiğin ince anlatıyorum. Anlatıyorum. Bir müsaade ediniz. Müsaade buyurunuz. Biliyorsunuz bir en büyük e, özelliğim ayakkabı alacağım, pantolon alacağım. <gülüyor> tamam. Ayakkabı alacağım diye çıktığım bir alışveriş esnasında pek çok ayakkabı mağazasında aynı tarz ayakkabılar görmekten içim bunaldı. Evet, doğru. Bir de bunların erkek ayakkabısı artık bir yere geldi, tıkandı. Tıkandı. Ama çok da tıkanmamış. Yani bayağı platform tadında topuklara geçmişler. Yani topuklar dedim bütün komple altı bayağı bir kalıncama. Ee, böyle radyal dediğimiz e, Tamam bütün ama ayakkabının B altı Hemen hemen evet, bütün ayakkabının altı Sonra dedim ki niye bunları hep böyle yapıyorsunuz Artık patladım isyan ettim ee, Ayakkabıcıya şey mı vardı e, Satıcı çocuk şey dedi Abi daha bunlar iyi zamanları Ben size söyleyeyim şu anda önümüzdeki sezonun şeylerinde Bunlar daha topuklu daha kalın Erkeklerde moda buraya doğru gidiyor diye bana Çok kısa böyle... erkek var çünkü Çok kısa erkek var O adamların sevgilileri onlar da kısa olsalar da topuklu giyiyorlar. Şimdi adamlar hep kadınların yanında kısa kalıyorlar. E ne yapacaklar bunlar? Ne yapacak? Platform ege... topuklu ayakkabılar. Valla ege çünkü ne yapacak ne yapacak diyorsun aklıma şey geliyor. Bandabulya'nın gancelisine ismi oyna bağlı Gullici'nin e, neyine? Dur bakayım ya bir şey ezberlemişim ne diyorsun, ben. Ne Ne dediğin anlaşılmıyor, anlaşılmıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Dur ya ben bir aradan sonra şey yapacağım. Sen yine işte. ye... İnsanlarla isbirli sohbetlere mi girdin? Vallahi Yük çok yandan. güzel. Dur. Van dubilya'nın gancelisine, Ispihoy'la bağlı gulliciğin gancı, eee gurgurasına garaj otçuk açtı. Ne yapacağız <dedi>, ik? Ne sizin anlaşılmıyor falan. <gülüyor> Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Ötüresi'nden sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler 9.52 oldu saatimiz pazartesi sabahında. Bol bir güneş var Tepe'de. Yeni uyananlar varsa bunu müjdeleyelim onlara. Önümüzdeki günlerde de böyle devam edecek ama etsin de zaten Mayıs ayında başka ne bekliyoruz havadan? Buyursunlar Fire. Evet Bey. vallahi Egeciğim ben oynan bağlı gulliciğin gurgurasına garajotçuk açtı. Ne yapacağız? Ne anlaşılmıyor <gülüyor> bir kere Ya Allah, Allah Allah aynı dilden konuşuyorum. Niye anlamıyorsun ya? Allah Allah. Yavaş yavaş söyle. Ben Davulya'nın gancelisine oynan bağlı gulliciğin gurgurasına çok açtı. Ne yapacağız? Kara jocçö böcek mi? Garaj jocçö böcek değil. Akrep mi? Hayır, garaj jocçö nedir? Garaj jocçö. Abi nasıl bilmezsin abi Kutuk ya? Bitkola gibi bir şey mi? <gülüyor> Hayır ya, garaj jocçö. Abi nasıl bilmiyorsun ya? Böreklerin üstüne konur falan. Şey mi? Çörek otu ya. Çörek otu. Çörek otu. Hı. Hmm. E işte Bandabulya'nın. Ha, Bandabulya. Şey, düşüne çörek otu kaçtı. Hayır, Bandabulya... Ba Bandabulya'nın. Bandabulya. Bandabulya'nın gancalisine. İspihoylan bağlı gulliciğin gurgurasına garajcı başladı. Bağlıyı anladım ya. <gülüyor> Onu anlıyorsun Amnesin. O iyi, güzel. Aynı. bağlı dedi. İspihoylan bağlı. Misinayla. Yani sayılır. Misinayla bağlı. Gulliciğin. Gulliciğin çocuğun. Gullici. Çocuğu misinayla mı bağlamışlar? <gülüyor> Ma, hangi sapık öyle bir şey yapar ya? Baştan başlıyor. O zaman şey Bak, an, Çörek Şöyle kutunu Lütfen dilimizi güzel kullanalım. Tamam. Türkçenin esnek yapısı. Bandubul'un gancelisine. Bandabulya bahçe duvarı mı? Banda Bull'da bahçe duvarını niye Banda Bull'da diyorsun Deme ya? Benim gözümle böyle bir şey canlanıyor. Ya, ya. Ege sen nerelisin abi? İzmirliyim ben. Abi bunu senden bandabulye. iyi bilen Saat kulesi mi? <gülüyor> ya iyi. kaç kere Kıpırsa gitmedik mi biz? Tamam gittik. Ee, orada hiç duymadın mı Banda Bull'yu? Abi gel Banda gidelim mi? Banda Bull'ya. Hadi Banda Bull'ya gidiyoruz. Gendi <gülüyor> geline gezdirirsin Banda Bull'ya gidin. Tuvalet mi? Hayır ya çarşı çarşı Çarşı doğru Bandabulia'nın kancelisi de değil Kancelisine Çarşının... Çarşının ortasına Hayır ortasına değil ortasına değil. Çarşının girişine Ha girişine, Girişinde ne olur? Çarşının kapı Aferin Çarşının kapısına misina ile bağlı ha, Gullicin Misina dediğin ip olsun yani Gullicin Gullicik eşek mi? Eşek değil yani Gullicin Yöresel Sempatik bir şey, bir şey. Gullicin. gullicin Ay bunlar ne minnoş Gullicin Demek kedi, miyiz kedi ya? Mi? Hayır canım, bizon mu? Bizon. Evet Kıbrıs bizonu. Allah Allah. Kıbrıs lehçesi mi bu? Ne bu? Ya işte Kıbrıs'tan göç etmişim ben meğersem. Ha ha. Ne tür köleci? Açlıktan ölmüş çocuk. <çünkü> Kimse daha ekmek. Güldük. <y> Güldük. Cemilciğimten girmek isteyin. Öyle dedi. Hiçbir şey anlamamış. Yemek, vermemiş, yemek vermemişler. Güldücün ne köpek yavrusu ya? Güldücik doğru. Kullicin tamam. Güldücün gurgurasına. Ağzına, dişlerinin arasına. Hayır canım. Gözüne. Gurgura diyorum ya. Gurgura. Gurgura nedir Kulak. Bu? Hayır. Burun. Hayır. Boğaz. Evet. Genzine, genzine. <gülüyor> Kulak, burun, geniz. <gülüyor> Valla hakikaten tıpla yiyelim bir şey. Genzine, Kulak, şey, burun, gurgura. Kaç. <gülüyor> ne kaçmış? Ee, çörek otu. Çörek otu kaçmış. Ne yapacağım? Onu anlattım. <gülüyor> Ne yapacaksın? Su içeceksin veya ekmek yiyeceksin. E tabi yani sonuçta ortada bir şey durum var. Ne derler ona? Gerilimle köpeği özellikle hayvanseverleri derinden yaralayan bir durum. Evet. Bunları lütfen çözelim. Kendi aramızda sıkıntı yaratmayalım. Kim ezberletti sana bunu? Yok Lütfen bana abi. biraz onu açıkla. Bir sabah kalktım böyle konuşmaya başladım Yalan söylemeyeyim ya. Hay, ben lütfen anlat Fahir. ya yok bir, Vallahi Allah kahretmesin ciddi söylüyorum ya dükkandı böyle bir bana da bulaştı yani bir neşeli masa vardı sen de ben yokken niye onlar neşeli diye koşa koşa gittin o neşe kaynağı ben olmalıyım diye esbiler kadar sonra şeydi. Fahir, bir şeydir fayr bir işe kandı bulcun, bu ne demek Allah Allah falan diye sonra bir hoşuna gitti. Söylediğin bunu <gülüyor> yazar mısınız bu dedi? Vay yok yazmaya tekrar mı ettirerek <gülüyor> ezberledin? Tekrar ya yani tekrar ezber lütfen ya benim bir şey bir kere duymam yeterli zaten. İlk kime yaptın peki bu espriyi? İlk mi? Pelin'e mi yaptın? Gece gidip iki Pelin kalk. Ben de böyle. Yok kendi kendime yaptım. Kendi kendime yaptım be ya. Atlası peki öyle sevdin mi? Aa tabi Atlas çok Sevdin güzel. değil mi? Valla. Bandabulle diyor. Ne güzel bir görsen bir bandabulle diyor. Bir gulleciğin diyor. Ay görsene abisi. Abisini. <gülüyor> Babam beni saçma sapan yetiştirmeye çalıştı ama buna rağmen doktor <gülüyor> diye anlatacak ileride. <gülüyor> Ay neyse böyleyken böyle Vallahi. Fahir Ozan mandabulye diyoruz. Gullicik derken bir de baktık ki onar sabahların bir kez daha sonuna gelmişiz. Ne edecek? Ne, ne yapacağız? Veda şarkısı. Veda edeceğiz Çünkü yok. vedalar asla dükenmez. Yeniden merhaba demek için bir gullicik. Sıcak burnuna dokunmamız gerekir. Sıcak ve ıslak burun. Gullicik sıcak ve ıslak burnu olur değil mi? Tabii sıcak ve ıslak burunlar. <gülüyor> Geniz olan gullicik değildi. Gurgura. Gurgura genizde. Gurgurama taş doldu. Atmaya yani, kürek gerek. gerek. gerek. Nazlı yarın yanına yatmaya yürek gerek diyerek kürek ve yürek diyerek bitiriyoruz programı. Hoşça kalın ya sabah görüşürüz. Bir gün